Bir rüyaya itinaden, daha doğrusu rüyamda bana 22. sureyi okumamı söylüyorlardı. Ertesi gün 22. sureyi açtığımda Asap suresi ve işte oradaki kelamlar peygamber eşlerine örtünün şeklinde yazılar vardı. Ve evet. yaklaşık 4 gündür başımı örtüm. Allah şükür inşallah bir daha öyle bir sakkınlığa düşmem. Hı hı. Bundan sonrası ne yapabilirim? Onu öğrenmek istiyorum yeni tesettüre giren biri olarak. Ve ben Kur'an-ı Kerim'i de kendim öğrendim. Kendim evet. hatim ettim. Ee, hocamdan isteyeyim daha çok neler yapabilirim? Bu konuda yardımcı olursa sevinirim. Hay hay yöneltelim inşallah. Tebrik ediyoruz tesettüre girdiğiniz için. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Evet muhtemelen hocam buyurun. Yani bir hanımefendiye rüyasında bir şeyler söyleniyor ve o, o kardeşimizin hayatındaki bir eksikliği gideriyorsa bu fevkalade güzel bir şey. Yani diğer kardeşlerimiz için de böyle rüyalar temenni ederiz inşallah. i̇nşallah. Bu e, hanımefendinin aslında ihlasının e, kalbi temizliğinde bir işareti Cenab-ı Hak kendisine iltifat etmiş. Böyle bir imkanı kendisine vermiş. Ne güzel onu değerlendiriyor. E, bundan sonra ne yapacağız? Yapacağımız şey biz hayır üzere devam etmemiz lazım. Yani e, geçmişte hatalarımız olmuş olabilir. E, bir takım helalleri belki işlemek noktasında sıkıntılarımız haram noktasında problemler biz olmuş olabilir. E, bu noktada bize düşen bir Müslümana yakışır davranış neyse onu sergileyelim. Ne yapalım? Mesela bir Müslüman e, tarif edilirken mesela el muslimu men selim el muslimun millisanih ve yedih buyurmuş Peygamber Aleyhisselam. Eliyle, diliyle e, güven veren bir insan olmak. Yani konuşmamıza dikkat ederiz. Elimizi her tarafa uzatmayız. Hakka uzatırız. Gönlümüz Cenab-ı Hak'la birlikte olur. Kalk kırmamaya çalışırız. Ee, hayır hasenat yaparız varsa imkanlarımız maddi manevi. Ee, bu tür davranışlar, sergiler hak üzere devam eder, hayır üzere devam edersek inşallah Cenab-ı Hak nazarında kazanmış, cennetiyle, cemaliyle müşerref olacak bir insan grubunda olmuş olacağız ki bu hem dünyamızın huzuru, hem de ahiretteki mutluluğumuz açısından önemli şeyler. Demek ki tavsiyemiz hayır olan şey neyse onu yapalım. Hak'tan ayrılmamaya, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmanın gayreti içinde olalım. Bu tür davranışlarımız gönül kırmamaya, kalp kırmamaya mutlaka dikkat etmek lazım. Bunları yaptığımız takdirde diğer ibadetlerimiz, namazımız vaktinde kılınmalı. Eşi zekat vermemiz gerekiyorsa veririz. Efendim orucumuz, eksiklerimiz varsa bunları yaparız. E, kazalarımız varsa mutlaka bunları kılmanın gayreti içinde oluruz. Ve sonunda kazanız inşallah. İnşallah.